686 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ashabına danışması, Hazreti Peygamber'in Ebu Süfyan'ın kervanı ve bedir esirleri hakkında ashabına danışması. Evet, Hazreti Peygamber, Ebu Süfyan'ın Şam'dan Mekke'ye doğru yola çıktığı haberi kendisine geldiğinde ashabıyla istişare etti. Ebu Bekir konuşmaya başladı, Hazreti Peygamber onu dinlemedi. Ömer konuşmaya başladı, Hazreti Peygamber onu da dinlemedi.